Kaza orucunu tutmak için en doğru zaman hangi zaman dilimidir? Ya da böyle bir ayrım yapmalı mıyız? İzleyicimiz sizden evet. cevap bekler. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Şimdi öncelikle beyan etmek gerekir ki şer'i bir mazereti olmadıkça Ramazan orucunun vakti dışına bırakılması, yani Ramazan sonrasına bırakılması caiz değildir, haramdır. Meşru mazeretler nedir? Mesela seferi olabilirsiniz. Hı hı. Hanımefendiler için ne olabilir? Adetli olmak, e, hamile olmak, emzikli olmak yahut hasta olmak gibi bunlar şer'i mazeretlerdir. Böyle dinen meşru olan mazereti olan, dinen meşru mazerete sahip olan kişiler, Ramazan ayında tutamadıkları orucu mümkün olan en kısa sürede tutmalılar. Evet. Fakat diyelim öyle bir kişi var ki fiziken sıkıntılı, yani rahatsızlığı var, uzun süre aç kalması çok mümkün değil. Bu türde olan kardeşlerimin mesela kısa günlerde oruç tutması daha uygun olur. Niçin? Bu oruç çünkü o kişiyi hasta etmeyecek, hastalığını uzatmayacak. Ancak Ramazan ayında şer'i bir mazereti vardı. Daha sonra kaza orucu tutması gerekiyordu. Bedenen bir rahatsızlığı da yoksa mümkün olan en kısa sürede. Yani kısa günleri beklemeden tutmak daha uygun olur. Buna karar verecek olan şahıs kendisidir. E, o halde rahatsızlığı var. Uzun süre aç kalmak hastalığını uzatacak. E, yahut rahatsızlığını devam ettirecekse bu kardeşim kısa günler tercih edebilir. Sağlık bakımından problemi olmayanlar en kısa sürede kaza orucu tutmalılar. E, diyelim... Sağlık bakımından müsait. Evet. Ama ben kısa günlerde tutacağım dese günah işlemiş olur mu? Hayır. Yani kısa veya uzun günde e, orucu kaza etmenizde dinen bir sakınca yok. Yeter ki Ramazan günlerinde oruç tutmamanızı gerektiren meşru bir mazeretiniz olsun. Eğer mazeretiniz dini meşru değil e, tutmadı iseniz. Sair günlerde bir sene oruç tutacak dahi olsanız Ramazan'ın bir gününün sevabına ulaşmanız mümkün değil. Bu hassasiyeti de hiçbir zaman unutmamak e, gerekiyor.